için iman kalbin lisan ve azaların amelidir bize İbn-i Şihab Said İbn-i o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan hadis etti şöyle demiştir <gülüyor> Resulullah'a amelin hangisi ertsaldır diye soruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a resul'una iman etmektir buyurdu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 Öyle deme, Müslim de buyurdu. Bir müddet sustum, nihayet o adam hakkındaki bilgim bana galebe etti de dayanamadım. Yine sözünü tekrar ederek, yine sözümü tekrar ederek, Fulan'ı niçin mahrum bıraktın, vallahi ben onu min biliyordum dedim. Yine öyle deme, Müslim de buyurdu. Ben yine sustum, lakin o zat hakkındaki bilgim bana galebe etti.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 Resulullah'ın en ziyade sevdiğiydi, yani taat, sahibinin devamlı olarak yaptığı idi. 33. İmanın artıp eksilmesi ve Yüce Allah'ın, biz de onların hidayetini arttırmıştık. Kehf Suresi 13. ayet. İman edenlerin de inançları artsın. Müddessir Suresi 31. ayet. Kabilleri babı. Ve Allah, bugün sizin dininizi kemale erdirdim.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 Bize Kaysibni Müslim Tarık İbn Şahab'dan haber verdi. Şöyle demiştir: Yahudiler ben bir kimse, Ömer İbn Hattab radıyallahu anha, ey müminlerin emiri, sizin kitabınızda okumakta olduğumuz bir ayet var ki, yahudi topluluğuna nazil olmuş olsaydı, nazil olduğu günü bayram edinirdik." dedi. Ömer, "Hangi ayettir o?" diye sordu.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 Amcası Ebu Suhail İbni Malik'ten o da babası Malik İbni Ebi Amr'dan tahsis etti ki Talha İbn Ubeydullah radıyallahu anh şöyle derken işitmiştir. Vezde ailesinden saçı darmadan fakir bir kimse Resulullah'a geldi. Uzaktan sesi, sesini sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk.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 Cenazenin cenazenin arkasından gitmek imandandır. Bize Ahmed İbni Abdullah İbni Ali el Mecrufi'den tahdis edip şöyle dedi. Bize Rah tahdis edip şöyle dedi. Bize Af İbni Ebi Cemile Hasan Basri'den Muhammed İbni Selim'den, onlar da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Müminin farkında olmadan amelinin batır olup boşa gitmesinden korkması babı. İbrahim Etteymi sözümü sözümü amelimle ne zaman karşılaştırdım ise yalancı çıkmaktan korkmuşumdur dedi. İbni Ebi Muleyke peygamberin sahabelerinden otuz zata yetiştim. Hepsi de münafık olmaktan korkuyorlardı.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 Ramazan orucunu tutmak ve kanimetin beşte birini vermenizdir buyurdu. Keza <gülüyor> onları dört şeyden yani hantem, dubba, nakir, müzefet denilen kapları kaplara hurma, yahut üzüm şirası koymaktan nehiyetti. İbne Abbas'ın müzefet yerine dediği de rivayet edilmiştir. Bunun ardından Rasulullah o heyet fetlerine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 Bize Ebu Avane Ziyad İbni İlaka'dan tahdis etti. Şöyle demiştir. Ben Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan şöyle derken işittim. Basra valisi Mugire İbni Şube'nin vefat ettiği gün ayak kalktı da Allah'a hamd ve sena ettikten sonra başınıza bir emir gelinceye kadar tek ve ortaksız Allah'a